1903 numaralı konu, Meleklerin şehit olan Hanzaleyi yıkamaları. Evet, Hanzale bin Ebi Amir Amirle Ebu Süfyan bin Harb, Uhud Gününde karşı karşıya geldiler. Hanzale Ebu Süfyan'ı yere serip göğsüne çıktı. Şeddad bin Efs, ona İbne Şab denilirdi. Onları bu durumda görünce, Hanzaleye vurarak onu şehit etti. Hazreti Peygamber Hanzaleyi kastederek, arkadaşınız Melekler tarafından yıkanmaktadır. Onun eşine sorun bakalım. O ne yapmıştı ki? Melekler onu yıkıyorlar. Dedi. Bunun üzerine eşap Hanzal'enin eşine sordular. Hanzal'enin eşi, savaş emrini işittiğinde cünüptü. Geç kalmamak için yıkanmadan çıkmıştı, dedi. Hazreti Peygamber, işte bunun için melekler onu yıkadılar, dedi.